303. mektup Bu mektup müezzi Hacı Yusuf'a yazılmıştır. Ezan kelimesinin manalarını bildirmektedir. Evvela Allahu Teala'ya hamd ederim. Sevgili peygamberlerine salat eder iyilik dilerim. Biliniz ki ezanın kelimeleri yedidir. Allahu ekber. Allahu Teala büyüktür. Ona bir şey lazım değildir. Kulların ibadetlerine de muhtaç olmadan büyüktür. İbadetlerin ona hiçbir faydası yoktur. Bu mühim manayı zihinlerde iyi yerleştirmek için bu kelime dört kere söylenir. Eşhedü en la ilahe illallah. Kibriyası, büyüklüğüyle ve kimsenin ibadetine muhtaç olmadığı halde, ibadet olduğuna, ondan başka kimsenin hakkı olmadığına şehadet eder, elbette inanırım. Hiçbir şey ona benzemez. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Muhammed'in onun gönderdiği peygamberi olduğuna, onun istediği ibadetlerin yolunu bildirici olduğuna ve Allahu Teala'ya ancak onu bildirdiği, gösterdiği ibadetlerin yaraşır olduğuna şahadet eder inanırım. Hayye alessa hayye Müminleri felaha, saadete, kurtuluşa sebep olan namaza çağıran iki kelimedir. Allahu ekber. Ona layık bir ibadeti kimse yapamaz. Herhangi bir kimsenin ibadetinin ona layık yakışır olmasından çok büyüktür, çok uzaktır. La ilahe illallah, ibadete karşısında alçaklığa müstehak olan, hakkı olan ancak O'dur. Ona layık bir ibadeti kimse yapmamakla beraber ondan başka kimsenin ibadeti olunmaya hakkı yoktur. Namazın şerefinin büyüklüğünü, onu herkese haber vermek için seçilmiş olan bu kelimelerin büyüklüğünden anlamalıdır. Farisi'nin dediği gibi, senenin bereketi baharından belli olur. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi en üstünü hürmetine ve şerefine, bizleri istediğin gibi namaz kılanlardan ve azabından kurtulanlardan eyle. 304. Mektup Bu mektup Mevlana Abdülhay için yazılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in birçok yerinde amali saliha işleyenlerin cennete girecekleri bildirmektedir. Bunu açıklamada ve şükresmeyi ve namazın esaslarını bildirmektedir. Allahu u Teala'ya hamd ettikten ve Peygamberimize selavat getirdikten sonra saadet-i ebediyeye erişmenize dua ederim. Allahu Teala birçok ayet-i kerimede Amal-i saliha işleyen müminlerin cennete gireceklerini bildiriyor. Bu amel-i salihlerin yani yarar işlerin neler olduğunu çok zamandan beri araştırıyordum. İyi işlerin hepsi mi yoksa birkaçı mı diyordum. Eğer iyi işlerin hepsi olsa bunları kimse yapamaz. Birkaçıysa acaba hangi iyi işler isteniyor? Nihayet Allahu Teala lütfederek şöyle bildirdi ki, Amel-i saliha İslam'ın beş rükünü direğidir. İslam'ın bu beş temelini bir kimse hakkıyla kusursuz yaparsa cehennemden kurtulması kuvvette de umulur. Çünkü bunlar aslında salih işler olup insanı günahlardan ve çirkin şeyleri yapmaktan korur. Nitekim Ankebut suresi 45. ayetinde mealen ''Kusursuz kılınan bir namaz insanı pis, çirkin işleri işlemekten korur.'' buyuruldu. Bir insana İslam'ın beş şartını yerine getirmek nasip olursa Nimetlerin şükrünü yapmış olur. Çünkü yapınca cehennem azabından kurtulmuş olur. Çünkü Nisa suresi 146. ayetinde mealen, iman eder ve ederseniz azap yapmam buyuruldu. O halde İslam'ın beş şartını yerine getirmeye can ve gönülden çalışmalıdır. Bu beş arasında bedenle yapılacakların en mühimi namazdır ki dinin direğidir. Namazın edeplerinden bir edebi kaçırmayarak kılmaya gayret etmelidir. Namaz tamam kılınabildiyse İslam'ın esas ve büyük temeli kurtulmuş olur. Cehennemden kurtaran sağlam ip yakalanmış olur. Allahu Teala hepimize doğru dürüst namaz kılmayı nasip eylesin. Namaza dururken Allahu Ekber demek Allahu Teala'nın hiçbir mahlukun ibadetine muhtaç olmadığını, her bakımdan hiçbir şeye ihtiyacı olmadığını, insanların namazlarının ona faydası olmayacağını bildirmektedir. Namaz içindeki tekbirlerse Allahu Teala'ya karşı yakarış ve ibadet yapmaya liyakat ve gücümüz olmadığını gösterir. Rüküdeki tesbihlerde de bu mana bulunduğu için rukünden sonra tekbir emir olunmadı. Halbuki secde tesbihlerinden sonra emrolundu. Çünkü secde tevadu ve aşağılığın en ziyadesi ve zillet ve küçüklüğün son derecesi olduğundan bunu yapınca haklı tam ibadet etmiş sanılır. Bu düşünceden korunmak için secdede yatıp kalkarken tekbir söylemek sünnet olduğu gibi secde tesbihlerinde ala demek emrolundu. Namaz müminin miracı olduğu için namazın sonunda Peygamber Efendimizin Miraç gecesinde söylemekle şereflendiği kelimeleri yani etteyyatü okumak emrolundu. O halde namaz kılan bir kimse namazı kendine miraç yapmalı. Allahu Teala'ya yakınlığının nihayetini namazda aramalıdır.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 farz namazından sonra 33 tesbih, 33 tahmid, 33 tekbir ve bir de tehlil emretmiştir. Bunun sebebi bu fakirin anladığına göre namazdaki kusurlar tesbihle örtülür, layık olan tam ibadet yapılmadığı bildirilir. Tahmid ile namaz kılmakla şereflenmenin onun yardımı ve eriştirmesiyle olduğu bilinerek bu büyük nimete şükür ve hamd edilir bir getirerek ondan başka ibadete layık kimse olmadığı bildirilir. Bu mühim sünneti elden kaçırmamalı. Camilerde cenaze olduğu zamanda da ayet el ile tesbihleri terk etmemelidir. Namaz şartlarına ve edeplerine uygun olarak kılınır ve yapılan kusurlarda böylece örtülüp namaza nasip ettiğinde de şükredip ve ibadette başka hiçbir kimsenin hakkı olmadığı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 305. mektup. Bu mektup Mir Seyyid Muhibullah'a yazılmıştır. Namazın tamam ve kamil olmasını ve müttedi ile müntehi namazları arasındaki farkı bildirmektedir. Allahu Teala ya hamdolsun. Onun seçtiği, sevdiği iyi insanlara selam ve rahatlıklar olsun. Allahu Teala seni doğru yoldan ayırmasın. Namazın kusursuz kamil olması bu fakire göre fıkıh kitaplarında uzun uzadıya yazılmış olan farzlarını vaciplerini, sünnetlerini ve müstahaflarını yerlerine getirmek de olur. Namazı tamamlamak için bu dört şeyden başka yapılacak bir şey yoktur. Namazın huşu yani her uzvun tevazu göstermesi bu dört şeyi yapmaktadır. Kalbin huduyu yani Allah korkusu da yine bunları tamam yapmakta olur. Bazıları bu dördünü uzun uzadıya öğrenip ezberlemek de namazımız tamam oldu deyip bu öğrendiklerini iyi yapmakta gevşek davranmışlardır. Bundan dolayı namazın kemalatından az bir şey kazanabilmişlerdir. Bir kısmı da namazda dünyayı unutup kalderinin Allahu u Teala ile olmasına ehemmiyet verip azaların edepli bulunmasını gözetlemiştir. Yalnız farzlarıyla sünnetlerini yerine getirmişlerdir. Bunlar da namazın hakikatini anlayamamıştır. Namazın kemal bulmasını namazdan başka şeyde aramışlardır. Çünkü namazda kalbin hazır olması şartı değildir. Hadis-i şerifte, kalp hazır olmazsa namazda olmaz buyurulduysa da bu, kalbin, yukarıda bildirilen dört şeyin yapılmasından hazır olması, uyanık olması demektir. Yani bunların hepsinin yapılmasında gevşeklik olmamasına dikkat etmelidir. Kalbin bundan sonra hazır olmasını bu fakir düşünemiyorum. Sual, namazın tamam olması ve kemal bulması, bu dört şeyi yapmakla olunca, ve bundan başka bir şeyle kamil olmayacağına göre başlangıçta bulunan bizim gibilerin namazıyla nihayete kavuşmuş büyüklerin namazları hatta bu dört şeyi yapan cahillerin namazları arasında fark nedir? Cevap: Namazlar arasındaki fark kılanlar arasındaki farktan gelir. Bir ibadeti yapan iki farklı kimseye eşit sevap verilmez. Bir makbulu sevgili kula başkalarının o işine verilen sevaptan çok sevap verilir. Bunun içindeki ariflerin gösteriş olan ibadetlerine cahillerin halis amellerinden daha çok sevap verilir demişlerdir. Ariflerin halis amellerine kim bilir ne kadar çok sevap verilir. Bunun içindeki Ebu Bekir Sıttık, Peygamberimizin bir yanılmasını kendi doğru ve halis amelinden daha kıymetli olduğunu bilerek keşke Muhammed Aleyhisselam'ın bir sehvi olsaydım demiş. Bütün ibadetlerini verip onun bir yanılmasını almak istemiştir.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 Toprağın temiz alemle ne ilgisi var? Nihayette olanların namazlarından birkaç şey söyleyeyim de başka taraflarını bunlara benzetirsiniz. Öyle olur ki nihayeti ermiş olan namazda okurken ve tesbih ve tekbir ederken dilini Musa aleyhisselama söyleyen ağaç gibi bulur. Bütün azasını vasıta ve alet olarak görür. Öyle zamanlar olur ki namaza batını, hakikati, yani kalbi ve ruhu zahirden suretinden yani his ve uzuvlarından, duygularından ayırıp gayb alemine yani ruhlara ve meleklere karışır ve bilmediğimiz bir bağla aleme bağlanır. Namazı bitince yine dünyaya döner. Bu sualin cevabında şöyle deriz ki, bu dört şeyi kusursuz yapmak ancak nihayettekilere nasip olur. İşin başında olanlar ve cahiller bunları tam yapamaz. Yani yapmaları mümkünse de yapabilmeleri çok güçtür. Allahu Teala doğru yolda olanlara selamet, rahatlık versin. 306. mektup. Bu mektup Mevlana Salih'e gönderilmiştir. Hakikatleri bilen, marifetlerin kaynağı olan büyük oğlu Hacı Muhammed Sadık Hazretleri'nin ve iki küçük oğlu merhum Muhammed Ferruh Hazretleri'nin kemallerinden ve iyiliklerinden birkaçını bildirmekte ve Vilayet sahiplerinin fenasını ve nübüvvet yolunda fena lazım olmadığını bildirmektedir. Allahu Teala'nın nimetlerine hamd olsun ve Onun seçtiği kullarına selam olsun. Kardeşim Molla Salih, Serhente bulunanların başına gelenleri dinle. Büyük oğlum iki küçük kardeşi Muhammed Ferruh ve Muhammed İsa ile birlikte ahirete gittiler. İnna ilallahi ve İnna ileyhi rajion. Allah-u Teala'ya sonsuz hangi olsun ki, önce geride kalanlara sabr gücünü ihsan eyledi. Bundan sonra bu beladan razı olmayı nasip eyledi. Paris'inin dediği gibi, beni ne kadar incitsen dönmem senden yine. Dayanmak tatlı olur sevgili elemine. Merhum oğlum Hak-ı Teala'nın ayetlerinden bir ayette, Rabbül Alemi'nin rahmetlerinden bir rahmetti. 24 yaşındayken öyle şeylere kavuştu ki, Az kimseye nasip oldu. Mevleviyet mertebesine ve nakli ve akli ilimlerin profesörlüğüne yükselmişti. Öyle olmuştu ki yetiştiği gençler beydavi tefsirini, şerh-i nevakıf ve benzeri yüksek kitapları okutuyorlardı. Marifet ve irfanını anlatmak ve şuhudunu, köşofunu yazmak başarılacak şey değildir. Bildiğiniz gibi daha 8 yaşındayken kendisini öyle hal kaplamıştı ki, Muhammed sandığı sevdiğim gibi hiçbir kimseyi sevmiyorum. Kendisi de bizi sevdiği kadar kimseyi sevmiyor buyuruyorlardı. Onun büyüklüğünü bu sözden anlamalıdır. Vilayeti müsevviyeyi son noktasına ulaştırmıştı. Bu vilayetin işitilmemiş açılacak şeylerini anlatırdı. Allah korkusundan her an yüreği titrer, edebi gözetirdi. Ona sığınır, ona yalvarır, ona boyun büker ve onun huzurunda eğilirdi. Evliya'dan her biri hak talebadan bir şey istemiştir. Ben ona sığınmayı ve ona yalvarmayı istedim buyururdu. Muhammed Ferruhta ne yazayım ki 11 yaşında ilim talebesiydi. Kafiyi okuyordu. Tam anlayarak ders görüyordu. Daima ahiret azabından korkar ve titrerdi. Çocukken bu dünyadan ayrılmak için ve böylece ahiret azabından kurtulmak için dua ederdi. Ölüm yatağındayken kendisine hizmet edenler hiç işitilmemiş ve şaşılacak şeyleri görürdü. Sekiz yaşında vefat eden ve bu yaşta çok keramet ve harikaları görünen Muhammed İsa'dan ne yazayım? Oğullarımı her de nefis birer cevherdiler. Bize emanet verilmiştiler. Allahu u Teala'ya hamd ve şükür olsun ki bu emanetleri razı olarak sahibine teslim eyledik. Ya Rabbi, peygamberlerin efendisi hürmetine bizi onların sevabında mahrum bırakma. ''Onlardan sonra bizleri fitneye düşürme.'' Farise'nin dediği gibi, erne ne olursa olsun dosttan konuşmak daha tatlı.'' Fena, Hak Teala'nın masibasını yani bütün malukları unutmak demektir. Fena, Hak Teala'dan başka şeylerin sevgisinden kurtulmak içindir. Çünkü Allah-u Teala'dan başka şeylerin kendileri ve sıfatları ve işleri görünmez ve bilinmez olunca onları sevmek, onlara bağlanmak da kendiliğinden yok olur. Vilayet yolunda Allahu Teala'dan başka şeyleri sevmekten, onlara tutulmaktan kurtulmak için masivayı unutmaktan başka çare yoktur. Nübüvvet yolunda ilerlerken mahluklara gönül bağlamaktan kurtulmak için bunları unutmak hiç lazım değildir. Çünkü nübüvvet yolunda güzel ve tatlı olan asla bağlılık o kadar şoktur ki her bakımdan çirkin ve kötü olan mahluklara gönül bağlanamaz. Mahluklar unutulsa da olur unutulmasa da. Çünkü eşyayı bilmek, eşyaya bağlanmaya yol açtığı için kötü olmuştur. Eşyaya bağlanmak da Allahu Teala'dan yüz çevirmeye sebep olur. Nübüvvet yolunda eşyaya bağlılık kalmadığı için eşyayı bilmek kötü olmaz. Eşyayı bilmek nasıl kötü olabilir? hak Teala her şeyi bilmektedir. Bunları bilmek kamil sıfatlardan biridir. Sual, Hak-ı Teala'dan başka olan şeyleri bilmek de Hak-ı Teala'yı bilmek bir arada nasıl olabilir? talyı bilmek için başka şeyleri unutmak lazım gelmez mi cevap Aktalaladan başka şeyleri bilmek ilmi husuli gibi bir bilgiyle olur aktalyı bilmekse ilmi huzuururiye benzeyen bir bilgiyle olur bu iki ilim bir anda bir arada bulunabilir sakınacak bir şey olmaz Her ikisi de ilmi husuuli olsaydı o zaman ikisi bir arada bulunamazdı ilmi husuli ve ilmi zuhuri gibi dedik çünkü o makamda ne hasıl olmak ne de hazır olmak yoktur. Hak تعالى'nın eşyayı bilmesi ilmi husûli ile değildir. Çünkü Hak تعالى'da ve onun sıfatlarında hiçbir şey hasıl olmaz ve hulûl etmez. Bir arifin bilmesi de o ilmi zuhuriden bir ışıktır. Hak تعالى'yı bilmeye ilmi huzûru de denmez. Çünkü Hak تعالى insanın müdrikesinde yani beyindeki anlama yerinde bu mudriklerin kendisinden daha yakındır. Allahu Teala'nın ilmi yanında ilmi huzuri, ilmi huzuri'nin yanında ilmi husuli gibidir. Bu marifet aklın ve düşüncenin varacağı, kavrayacağı şey değildir. Tanımayan anlayamaz. Görülüyor ki, Arif'in Hak Teala'dan başka olan şeyleri bilmesi başka bir ilimledir. Hak Teala'yı bilmesi de başka bir ilimledir. Bu iki ilim bir arada bulunabilir. Bundan dolayı Hak Teala'yı bilmek için mahlukları unutmak lazım gelmez. Vilayet yolundaysa böyle değildir. Orada eşyayı sevmekten, onlara bağlanmaktan kurtulmak için onları unutmak lazımdır. Çünkü vilayette gönül zıllere bağlanmaktadır. Zıllere bağlanmak o kadar kuvvetli değildir. İşte bunun için vilayet yolunda kalbin eşyaya bağlanmasından kurtulmak için önce eşyayı unutmak lazımdır. Bu marifeti Hak Teala yalnız bu fakire ihsan eyledi. Başka hiç kimse bunu söylemedi. Bu marifeti bize ihsan eden Allah-u Teala'ya hamdolsun. O bize bildirmeseydi kendimiz hiç bulamazdık.